Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Osman Uygar Özesli. Günaydın. Bugün sizler için son günlerde Twitter'da en çok paylaşılan Change.org'da açılmış kampanyaları derledik. Hatırlıyorsanız Aydan Öz tarafından Ankara'da gece 23'ten sonra güvenli ve ucuz ulaşım talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Aydan kampanyasını belediye başkanı adaylarına yönelik olarak yeniden düzenlemiş muhatapları Mansur Yavaş, Mevlüt Karakaya ve Melih Gökçek olan kampanyasına Aylan diyor ki, ''Hiç unutmam geçen sene Şubat'ın son günüydü. Bu kampanyayı başlattığımızda öyle bir hızla yayıldı ki kampanya bir ayın sonunda 10 bin kişiye vardı.'' İsteğimiz akşam saat 11'den sonra da güvenli ve ucuz ulaşım hakkına sahip olmaktı. Meğer herkes ne kadar dertliymiş. Gece çalışanı, evine yürümek zorunda kalanı, ofiste sabahlayanı, erken biten arkadaş toplantıları, sonu görülemeyen konserler. Geçen sene direkçelerimizi teslim ettiğimiz mavi masadan aldığımız cevap şu oldu. Saat 10'dan 11'e kadar 25 ana güzergahta servislerimiz var zaten neyinize yetmiyor. Ve şimdi yeni bir yerel yönetim dönemi başlıyor. Yeni projeler havada uçuşacak. Onlar bize vaatlerde bulunmaya başlamadan biz isteyelim. Ankara'da gece ulaşımsızlığı sorununu görmezden gelmeyin. Bir an önce bu konudaki politikanızı öğrenmek istiyoruz. Bakalım belediye seçimleri eski kampanyaları hızlandıracak mı hep beraber göreceğiz. Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir kampanya ile devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Turgut Türkoğlu talebi ise... Tek kişilik örgüt olmaz Sarp Kuray özgür bırakılsın sözleriyle dile getirmiş. Turgut diyor ki 68 kuşağının önderlerinden Sarp Kuray 16 Haziran örgütünün kurucusu olduğu iddiasıyla yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılama yapmadığı hükmünün ardından yeniden görülen davada yine müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın dört kez bozduğu 20 yıllık davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılama olmadığı kararı üzerine yapılan yeniden yargılamanın son duruşmasında karar çıktı. İlk yargılamada beraat ederek ardından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan, son yargılamada da müebbet hapis cezasına çarptırılan Kuray, aynı mahkemede 6. kez yapılan yargılamada anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve örgüt yöneticiliği suçlarından yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını kendi vicdanında bitirdiğini ifade eden Kuray, ''Cezayevinde geçirdiğim 5 yıl boyunca benden çok daha kötü durumda olan insanları gördüm. Sevk edildiğim hastanelerde ayakları kesik, parmakları kesik ve kanser hastası birçok tutsak gördüm. Onlara nasıl da otomatik cezalar verildiğini gördüm. Bu tablo karşısında ben kendimi mağdur saymaktan utanç duyarım.'' dedi. Davanın her defasında artan hapis cezalarıyla, yerel mahkemelerle, Yargıtay arasında pimpon topu gibi gidip geldiğini anlatan Kuray'ın, ''Bu dava ile ilgili cezaevlerinde benden başka yatan kimse yoktur.'' İki kaçak, bir örgüt, bir de ben. Böyle komedi olmaz dediğini söylüyor Turkut Sarp. Yine özgürlük talebiyle başlatılan bir haber var sırada. Uğur Derin kampanyasını Yüce Türk Adaletine yönelik başlatmış. Diyor ki, Sevan Nişanyan'ın mahkumiyet kararını kaldırın. Uğur şöyle devam etmiş, yıllar önce Commodore 64 bilgisayarını Türkiye'ye getiren Sevan Nişanyan, yazdığı kitaplarla, inşa ettiği otellerle, matematik köyünü yaptığı katkılarla, Türkiye'ye yıllardır layıkıyla hizmet etmiş birisidir. Hiçbir şey yapmadıysa dil bilimci sıfatıyla kendisi yazdığı sözlük, Türkçe ile ilgili tek kapsamlı etimolojik çalışma olarak mühim bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ülkeye bu kadar hizmeti olan bir aydının, daha önce zaten hapis yattığı benzer bir konuda hem de kendisine ait arazi üzerine kaçak inşaat yapmaktan ötürü hapse mahkum edilmesi düşündürücüdür. Kamuoyunda din ve milliyetçilik karşıtı yorumlarıyla, Türk ve İslam tarihine eleştirel yaklaşımlarıyla bilinen Nişanya'nın mahkumiyeti hukuki olmaktan çok siyasi gözükmektedir. Nişanya'nın daha önce de Mayıs 2013'te halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri aşağılamak suçundan hakkında mahkumiyet kararı çıkmış olması bu kuşkuyu arttırmaktadır. Sevan Nişanya'nın mahkumiyet kararı kaldırılmalı, diyor Uğur Derin. Sırada konusu seçim barajı olan bir haberimiz var. Olcay Cengiz Turan tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Antidemokratik seçim barajının kaldırılması. Muhatabı Cemil Çiçek olan kampanyasında Olcay demiş ki seçim barajı halkın iradesine ve demokrasiye saygısızlıktır. Türkiye'de baraj sisteminin bir sonucu olarak siyasi partilerin aldıkları oylarla çıkarmaları gereken milletvekilleri barajı aşan partilere dağıtılıyor. Bu adaletsiz sistem sonucunda barajı aşan siyasi partiler aldıkları oy oranının çok üzerinde milletvekili çıkarıyor. Sistem halkın iradesini Çarpıtılmış bir şekilde parlamentoya yansıtıyor diyen yani Olcay şu soruları sormuş. Hangi gerekçe halkın iradesinin önüne dikilen böyle bir engeli meşru kılabilir? Halkın iradesine ciddi bir ket vuran böylesine bir sistem ülkeye huzur ve istikrar getireceğinden söz edilebilir mi? Adına parlamenter denilen bir hükümet sisteminde bir parlamento halkın iradesini yansıtmaktan bu kadar uzak bir şekilde oluşturulabilir mi? Bütün demokrasi tarihi bizlere parlamentoda temsil edilen en antidemokratik ve hatta şiddete yatkın grupların bile bir şekilde daha ılımlı ve daha demokratik hale geldiklerini gösteriyorsa, kim demokrasi ve istikrar adına böylesine adaletsiz ve dışlayıcı bir seçim sistemini savunabilir? Siyasi partiler toplumdaki her türlü düşüncenin politik sürece katılması için oluşturulmuyor mu? Eğer bir düşünce pek çok engeli aşıp siyasi parti haline geldiyse, Neden bir de önüne baraj engelini çıkarıp demokrasinin önünü tıkıyoruz diye sormuş kendisi haklı olarak pek çok gerekçeli soruyu. Halkın iradesinin meclise tam ve eksiksiz bir şekilde yansımasının önündeki en büyük engellerden biri olan seçim barajı derhal kaldırılmalıdır. Bu kampanya hiçbir parti kişi ya da kanun teklifini desteklemiyor. Bu kampanya imza atan ve sahiplenen herkesin halkın kampanyasıdır diyor Olcay Cengiz Turan. Sıradaki haberimizin bir benzerini dün programımızda sizlere iletmiştik. Kampanyayı başlatan bu defa Alice Deniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik başlatmış. Talepse yine 25 yaş için bedelli askerliğin 15 bin liraya düşürülmesi. Alice diyor ki, 30 yaş ve 30 bin lira çok yüksek. Sadece 70 bin kişinin başvurduğu görülmüştür buna. Bunun için dövizli askerlikten faydalanan gurbetçi vatandaşların da olduğuna bakılırsa... Başvurunun çok düşük olduğu ve uygulamanın maksadına ulaşmadığı da aşikardır. Sonuç olarak çıkarılan bu yasa başarısız olmuştur. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için iş kaybı yaşanmaması adına dövizle askerlik uygulaması mevcuttur. Yurt içinde ise bu kanayan yara görmezlikten gelinmektedir. Bizler işlerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Yurt içinde istihdam sağlayan, ekonomiye, bütçeye can veren bu gençlerimiz de bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmelidir, diyor kendisi. Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak için change.org sitesini ziyaret edebilirsiniz veya kendi kampanyanızı da başlatabilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.